Suret-i İbrahim Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif lam ra Kitab enzelnahu ileyke li tukhrija n-nase min-dulumati ila'n-nur <gülüyor> ila men bi izni rabbih ila sirati'l- Öyle bir kitaptır ki onu sana, insanları Rablerinin izniyle zulümattan nura, küfür karanlıklarından imana, aziz, kudreti daima üstün gelen, hamid, hamd edilmeye yegane layık olan, Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah o Allah'ın yoluna ki göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Şiddetli bir azaptan dolayı vay haline o kafirlerin dünya ahiret ve ve Onlar ki dünya hayatını ahirete tercih ederler insanları Allah yolundan çevirirler ve ona bir eğrilik bulmak isterler. İşte onlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Ve <gülüyor> huval Halbuki biz her peygamberi ancak kendi kavminin lisanıyla gönderdik ki Allah'ın emirlerini onlara açıklasın. Artık Allah dilediğini kendi isyankarlıklarının yüzünden dalalete atar. Dilediğini de hikmetine binaen kendi lutfuyla hidayete erdirir. Çünkü o aziz kudreti daima üstün gelendir. Hakim her işi hikmetli olandır. Walakad irsalna Musa min Inna fi Şan hak için Musa'yı da kavmini zulümattan, küfür karanlıklarından nura, imana çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş kavimlerin başına getirdiği musibet günlerini hatırlat diye mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için nice ibretler vardır. <gülüyor> Ve bir zaman Musa kavmine demişti ki Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizi Firavun ehlinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en kötüsüne evlat acısına maruz bırakıyor. Yeni doğan oğullarınızı boğazlıyor. Kadınlarınızı kızlarınızı ise sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Bir vakitte Rabbiniz, Celalim hakkı için eğer şükrederseniz, muhakkak size nimetimi artırırım ve eğer mankörlük ederseniz şüphesiz ki azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. <gülüyor> Musa yine dedi ki eğer siz ve bütün yeryüzünde bulunanlar nankörlük ederseniz artık şüphesiz ki Allah elbette gani, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hamid, hamd edilmeye hakkıyla layık olandır. <gülüyor> Sizden öncekilerin فَرَدُّوا Ad ve Sevut kavminin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Ki onların gerçek mahiyetini ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara apaçık delillerle geldi de onlar ellerini peygamberlerin ağızlarına götürüp onların tevliine dahi karşı çıkarak doğrusu biz kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri inkar ettik. Ve gerçekten biz, bizi kendisine davet etmekte olduğunuz şeyden kuşku veren kesin bir şüphe içindeyiz dediler.''